نادا اؤمن بالله تعالى ها لا واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله <تصفيق> يا ايها الذين امنوا استقوا الله فتقوا ته ولا تموتن الا وانتم يا الذي من نفس زوجها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 Veser al umur muhdefta tuha ve kıl muhdeften bidâa ah, ve kıl bidâa zâlala ve kıl zâlala tin filnaf. Böyle kan Şeyhül İslam Muhammed bin Abdullah rahimahullahın, şu işte tarı tevhid al muqimekleri sailesi ile yeniden beraberiz bir arada bulunuyoruz. Müellif rahimahullah bu bab ve bu baktan sonra bizlere. Alfaz faz eş şirkiye Yani insanların dilleriyle telaffuz ederek şirke düştükleri şirk çeşitlerini bize faydık burada aktaracak. Bu bab bundan sonraki birkaç bapta bu konulara değinecek. Geçen hafta hatırlarsanız ve daha önceki haftalarda hatırlarsanız Tevhid'in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 konusu değinilecek bu kitapta, bu, bu vaplarda. Bunların ilki, bugün iki bap almaya çalışacağız Allah nasip ederse. Bunların ilki, allah Teala'nın nimetlerini inkar etme ile ilgili olan bap. allah Teala'nın nimetlerini arkadaşlar, mümin kul öncelikle kalben itiraf etmesi lazım. Yani kalbiyle bilmesi lazım ki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 ganimetleri dağıtırken, kendisine itiraz edilince diyor ki, kasim. ben neyim? Taksim eden, paylaştırıcıyım. Yani bu ganimetleri, bu ni size nimet olarak olacak gelen bu mal, mülk, parayı, hazineyi ganimeti, aleykum selam. Ancak ben taksim ederim. İnnemâ ene kasim, vallâhu yu'tî. Veren ise kimdir? Allah'tır. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani kişinin Tevhidi ancak bu konuları, buna benzer konuları öğrenilmesiyle, öğrenip hayata geçirmesiyle ancak kemale eriyor. Hatta yani burada gelecek veya bir bak sonra gelecek kişinin işte pilot veyahut da gemi kaptanı çok böyle usta bir adam olmasaydı dalgalar da havada sakin olmasaydı, deniz düz olmasaydı, çarşak gibi olmasaydı helak olacaktık diyerek insanın bu tür laflar söylemesi bile ne değil arkadaşlar? Hoş değil. hoş değil. Kişi kalbinden itikat eder de kurtulma nimetinin bu bela adam helaktan, ölümden kurtulmanın sebebini sebep olarak değil de sanki bunu bahçedenin o kaptan olduğuna, o denizin dalgalı olmasına kalbi meyleder, yönelirse bu arkadaşlar kişinin teyidinize deleyen bir inanış olur, şirk olur. Küçük şirk olur. Buna benzer İbn Abbas'tan rivayet gelecek bir sonraki bir hafta. İşte Köpek olmasaydı evimize hırsız girerdi. Diyerek kişinin kalbiyle bunu söylerken içinden de yani bizi bu koruyan köpekti diyerek kalbini buna cezmetmesi, azmetmesi, bunun üzerine akıt etmesi, o kişinin tevhidine halal getiren, zedeleyen bir husustur. i̇l diyor ki, nimetlerin, bahşedilen nimetlerin, kişiye gelen, lütfedilen nimetlerin Allah'tan başkasına nispet edilmesi, rububiyet tevhidinde şirke düşünülmesidir diyor. Çünkü bu nimetleri halika olan, yaratıcısı olan, bahşeden, kullara ulaştıran veren kimdir arkadaşlar? Allah-u Yani kişi bunları verenin, bahşedenin, lütfedenin Allah değil de bunları başkasına nispet ederse kişinin rububiyet tevhidi tedelenmiş, hasara verilmiş olur. <gülüyor> Bu verilen nimetlere şükretme konusunda kul bir zafiyet gösterirse hangi tevhidine zarar gelmiş olur? Şükür meselesinde, şükür konusunda uluhiyet.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 yani ben bütün bu hazineleri, bütün bu mal mülkü ne yaptım? Kendi bilgim sayesinde, tecrübem sayesinde kazandım. Yani onun takabbur olmasına, gururlu olmasına ve helak olmasına sebep olan inancın, irtikadın bu olduğunu Allah Teala bize nakletmekte. Müellif <gülüyor> rahimeullah bizlere burada Allah Teala'nın şu buyruğunu nakletmekte. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya'lifuna ni'metallâh" onlar Allah'ın nimetini ne yapıyorlar? Biliyorlar. Yani bu ayet kimlere hitap ediyor? Mekkeli müşriklere hitap ediyor. <gülüyor> İlk olarak. İnş tarihine baktığınız zaman, içermiş olduğum manaya baktığınız zaman Mekkeli müşrikler allah Teala'nın nimetlerini ne yapıyordu? Bilip kabul ediyorlardı, ikrar ediyorlardı. Allah-u Teala diyor ya, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Onlara de ki, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırır? Size kim rızık verir? اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ amsar. Gözlere ve kulaklara kim maliktir? Bunların sahibi kimdir? Bunları size veren, bahşeden, bunların sahibi kimdir? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Diliden ölüyü, ölüden diriyi çıkartan kimdir? Bakın bunların hepsi, allah Teala'nın nimetleri. Ve Mekke'li sor diyor ey Allah'ın Resulü, ey Muhammed onlara bir sor, kur. Ve onlara, bunları bunları bunları veren bahşeden kimdir? Allah. <gülüyor> ne diyecekler onlar? Allah da diyecekler. <gülüyor> o halde ne yapmazsınız? Sakınmaz, sakınmaz mısınız? Neden sakınmaz <gülüyor> mısınız? Allah Teala'nın bu bahşetmiş olduğu nimetleri ona nispet etmeme konusunda sakınmaz mısınız? Ona şirk koşmaktan sakınmaz mısınız? Uluyet konusunda. Rububiyet olarak, Rab olarak, bu nimetleri bahşeden olarak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 Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olarak gönderilmesidir. İlim ehli yine bizlere ediyor ki az sonra bu kitapta da gelecek, değineceğiz. Tabiinden e, bizlere nakiller var. Bu nimeti inkar etmek nasıl olur? Mesela diyorlar ki burada mücahidden nakille وَقَوْلُ الرَّجُلْ هَذَا mali وَرِثُّهُ عَنْ آبَائِينَ İşin nimeti bilip Allah Teala'nın nimeti nimetlerini tanıyıp itiraf edip inkar etmesi şöyle olur diyor müjahid. Bu mal bana ait bir maldır. Bunlar bana veren, bunu bahşeden kimdir? Miras yoluyla annelerim, babalarım, atalarımdır. Yani kişi bunu söylerken, asla bunun tafsirine değineceğiz. Yani bir kimse vardır ki sahip olduğu zenginliğin bu yolla kendisine geldiğini haber verir. Bunda bir beyis yok, bunda bir sıkıntı yok, caiz. Diyoruz ki ay falanca maşallah Allah sana mal, mülk lütf etmiş, vermiş. Allah mübarek eylesin. O da diyor ki yani atalardan, babalardan bir şeyler kaldı. Son sahip olduğum bu mal, bu mal mülk daire, dükkan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 işte biz de alın bunu aldık bu malı. Hâlâ işte medave ediyoruz. Ne hamd var, ne şükür var. Ve allah Teala'nın bahşettiğine, onu, o nimeti ona verdiğine dair kalben yahut da dil ilebine var, itiraf var. İşte Mücahit diyor ki tarihinden, bu kişinin böyle söylemesidir. Yani nimeti allah Teala'nın bu ayetinin tetsinini böyle diyor. Kişinin nimeti, <gülüyor> Allah'ın nimetini didirler, <gülüyor> sonra onu inkâr ederler. Ayetini mücahit diyor ki kişinin bu mal benimdir. Bu mal bana aittir ve bunu ben atalarımdan aldım. Bana onlar bahsetti bunu. diyerek söz söylemesi o nimetin inkâr etmiş oluyor. قال عن ابنه عبد الله التابعي من شخص diyor ki يقولون İnsanın şöyle demesi gibidir. Falanca olmasaydı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 kaliteli bir pilot olduğuna, usta bir pilot olduğuna, sürücü olduğuna bağlı yani demesi falanca olmasaydı bunlar başına gelmezdi yahut da yani bu durumda olmazdık diyerek kalben kişinin bunu söylerken neye inanması bu nimetin bu olan olayın Allah'ın takdiriyle, Allah'ın emretmesiyle, hikmetiyle, hüküm vermesiyle değil de o kişinin eliyle meydana gelmiş olmasına inanması sonucu söylemiş olursa tabi ki bu şirk olan lafızlardandır. Ama bir insan diyorsa ki ya işte biliyorduk uçak tehlikeli bir turbulansa girdi ondan sonra yani hamdolsun Allah karar edilse şey yaptı. Bundan kurtardı. A, pilot da ustaymış. Uzun yıllar bu işi yapıyormuş. Yani bunu haber bağımından vermesi haber bağımından söylemesinde bir beyis yok diyelim yani. Ama şimdi bunu anlatırken böyle ya pilot da işte yılların pilotuymuş. O olmasaydı düşecektik. Sizi göremeyecektik bir, gö göremeyecektik bir daha. Size kavuşamayacaktık bir daha demesi inel <gülüyor> elfaz eşşirkiye. Şirk olan lafızlardandır. Ve bunlar dediğimiz gibi bilim mehri neziketli gibi iktidar en başlangıç olarak küçük şirk kabul edilir. Şirkler şirk'tendir. Şunun kalbinde bağladığı, itikad ettiği konuya göre hususa göre de ne yapar? Bu değişir. Bak hala kutay be. Diyor ki İmam Kutayb rahimahullah, يَقُولُونَ هَذَا بِشَفَعَاتِ بِشَفَاعَةِ i inkar etmenin değil, bir başka sureti de bu. Müellik bize burada üç tane suret çeşit dikretmiş. Bunlardan bir tanesi de bu. Bu en çirkin olanı, bu en kötü olanı, o da kişilerin türbelere, evliya olarak iddia ettirir kimselerin kabirlerine yahut hayatta olan insanlara giderek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 Bu, bu sözü söylemek şirktir. Yapan kişinin itikadına göre buna olur? Büyük şirk olur. Mesela ben hatırlıyorum yaklaşık bundan 78 sene önceydi. Şehirlerden bir şehirde otururken bir tarikat mensubu, bir tarikat muridi. Tabi o dönemlerde de böyle Türkiye'de sellerin olduğu, felaketlerin olduğu bir dönem.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 Hani diyor ya, İbn Rahim Allah, Allah i̇bn Abbas'a rahmet eylesin bir konuyla ilgili. Yani onun döneminde bu böyle bir şey. Bugünkü şeytanları, bugünkü kabire tapanları, diyorsun. kabir etrafında dömenleri, onlara gidip direkt ibadet edenleri görseydi acaba ne derdi? Hani biz de orada demiştik ki hani acaba İbn-i Rabbim bugün olanları görseydi, bugün televizyonlara çıkıp, radyolara çıkıp, şaklabarlık yapıp evliyalar hayattayken kınındaki kılıç gibidir, öldükten sonra kın kınından çıkmış kılıç gibidir. Diyen yani çaklabanları, sahtekarları görse değil mi kayın ederler Değil mi? Yani her geçen gün, her geçen saat fitne daha da büyüyor. Şeytan şirki insanlara ne yapıyor? Daha da güzel göstermeye çalışıyor. Bu da ahire zamanın alametlerinden bir tanesi. Aleyhisselatü vesselam, geçen arkadaşlarla okuduğumuz hadiste ne diyordu? Kim bu hadise hatırlıyor? La yehhebun leyru ve hatta tu'bede <gülüyor> Neydi hadis? Ee, lat ve uzaya ibadet olunmadan kıyamet. yeniden tekrardan lat ve uzaya ibadet edilmeye başlanmadan Gidim, gece ve gündüz ne Gitmeyecek. Yani kıyamet kopmayacak. kopmayacak. Yani kıyamet yaklaştıkça kıyamet kopmasına yakın bir dönemde, yakın bir zamanda ne olacak? Tekrardan lat ve uzaya müşrikler tarafından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 ve rah diyor ki müellif rahimehullah ve nahvu zalik mimma huwa jarun ala al-sinatin ala al-sinati كثير yani buna benzer bu minvalde nedir söylenen sözler bu bapta bu konuyla ilgilidir diyor müellif müfrahullah Allah'ın nimetini bilip onu inkâr etmek bu ve buna benzer şeylerdir yani bu her çağda her dönemde ne yapabilir yenilenebilir yani adam evine alarm sistemi takdırmıştır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 o cihaz. Allah'ı unutmuş. Allah'ın ona vermiş olduğu metod olmuş. Bunun gibi yani her döneme ait insan kendisinde, çevresinde, etrafında bu sözlerden birçok türünü duyar. Müellif de bu babta bize ne yapmakta? Bunu zikretmekte. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve